1868, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in üfürmesiyle muhallet bin Ukbe'nin cildinin altındaki urun kaybolması, evet, peygambere geldim, elimde bir ur vardı, ona, ey Allah'ın peygamberi, bu yara elimin şişmesine sebep oldu, ben kılıcımı, bineğimin dizginini tutamıyorum, dedim, Hazreti Peygamber, bana yaklaş, dedi, yaklaşınca elimi açtı ve üfledi, sonra elini yaranın üzerine koyup iyice oldu, ondan sonra urdan eser bile kalmadı.